Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmamaya karşı ruhsat oluşturabilecek hususları zikrettik. Burada önemli bir husus orucun şartlarında saymıştık. Tekrar edelim. Kadınların aybaşı ve leusalık halleri devam ettiği sürece oruç tutmaları mümkün değildir. Nasıl e, abdesti bozulunca Müslüman istese de istemese de namazla ilişkisi kesiliyor. Aybaşı ve leusa halindeki Müslümanın da e, oruç tutması mümkün değildir bu orucun için önemli şartlardan e, birisidir bu hususu e, belirttikten sonra oruçla ilgili e, hususların devamını zikredebiliriz şimdi <gülüyor> Üç şey oruç tutuyorum demeye engeldir. Yani üç şey ya da üç başlık oruç ibadetini sona erdirir. Biz buna orucun bozulması diyoruz. Tıpkı namazda abdesti bozulanın namazı bozulduğu gibi ya da namazda kıbleye ters dönenin namazı bozulduğu gibi yani namazın nasıl bir bozulması söz konusu ise orucun da bozulması söz konusudur. Bu orucun bozulması üç şeyle gerçekleştirildi dedik. Bunların birincisi oruçlunun midesine, veya ağzından iç organlarına diyelim gıda alması. Bu gıda hali yani ağızdan yiyecek içecek alınması biraz sonra açıklayacağımız gibi orucu e, alınan gıdanın çeşidine ve kastına göre alınması e, 60 gün cezaya gerektirecek şekilde, keffaret gerektirecek şekilde de bozabilir. Bir yanılma çeşidi olarak orucu o gün yok sayacak şekilde de bozabilir. Bu birinci durum. İkinci durumda e, cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide e, her halükarda e, orucu bozar ve e, bu oruç için gereken ceza neyse kefaret veya işte orucun kaza edilmesi onu gerektirebilir. İkinci hususta bu. Demek ki vücuda gıda almak ve cinsel ilişki. Üçüncü olarak da e, vücudun kanallarından içeri özellikle su veya bir sıvı alınması yani bunu e, büyük abdest mahallinden e, su sıvı içeri kaçırma olarak da diyebiliriz. Veya e, biraz sonra örneklerinde de göreceğimiz gibi e, yara yarık gibi vücudun Sonradan oluşan bedenin organlarından içeri ilaç yoluyla da olsa sıvı girmesi gibi. Veya iğne ile bir yolla vücuda enjekte edilmesi. Yani iğne ile şiringayla vücuda konması. Her halükarda bu üç şey biri cinsel ilişki, bu ikisi dışındakiler vücuda dışarıdan bir şey alınması şeklinde yorumlanabilir. Yani cinsel ilişki ve vücuda dışarıdan bir şey koyma. Bu iğneyle olur, gıda ile olur, bir yolla olur. Bunlar orucu bozan şeylerin temel karakterleridir diyebiliriz. Şimdi oruç İmsak vaktinden akşam güneşin batımına kadar e, süren bir ibadettir. Biraz sonra sayacağımız nedenler orucu e, bozmuş ise eğer karşımıza iki durum çıkar. Birincisi o oruç bozulmuştur, yeniden tutulacaktır ama bir ceza gerektirmemektedir. Sadece o bozulan oruç işte Ramazan-ı Şerif'in beşinci günün orucuydu. Mesela o beşinci günün orucu Ramazan'dan sonra yeniden tutulur. Buna orucun kaza edilmesi diyoruz. Tıpkı namazın kazası dediğimiz gibi. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal o mesela beşinci gün oruç e, bozulmuştur, o kaza edilecektir. Bir de bozmadaki e, şekilden ya da bozmaya karşı verilmiş bir cezadan dolayı kefaret tutulması da gerekebilir. Böyle bir ihtimaller de var. Kefaret ise iki ay, yani altmış gün peş peşe oruç tutmaktır. Bu bir cezadır. Biraz sonra sayılacak nedenlerden ötürü Müslümanın ahirete Ramazan-ı Şerife ve oruca saygısızlık vebaliyle gitmemesi için bir tür Allah'ın açmış olduğu tövbe kapısıdır. Yani böyle bir hata işleyip, Ramazan günü bu hatayı irtikab eden mümin ahirete tövbe etmiş olarak gitmek istiyorsa yapacağı şey e, o günü zaten tutacak. Mesela beşinci gündü diyelim. O günü zaten tutacak. Bir de ilave olarak ardı ardına hiç ara vermeden altmış gün oruç tutacak. Buna Kefaret denir. Oruç kefareti denir. İleriki derslerimizde kefaretler diye bir ders göreceğiz çok sonraki bölümlerde. Oruç bozmanın kasten oruç bozmanın cezası olarak da 60 gün oruç tutmak vardır. Buna da kefaret denmektedir. Bu ardı ardına olması çok önemli. Yani 60 gün hiç ara vermeden e, olacak. Bu ara vermemeye tek engel bayanlar bu kefareti e, tutarken e, tabii iyi özürleri olan e, aybaşı durumlarıyla karşılaşırlarsa e, o zaman belki bu işte 7 gün 10 gün neyse verdikleri ara oruca engel olmaz. Onun dışında 60 gün peş peş olacak. Buna kefaret denir. Kefaretler ile ilgili fıkıh bölümünde bunu görüşeceğiz. Bunun ayrıntısına şu şekilde girebiliriz. Demek ki Ramazan-ı Şerif orucunu bozduğu zaman Müslüman A ve B şıklı bir sonuçla karşılaşır. A şıkkında sadece o Ramazan-ı Şerif orucunu kaza eder. Yani bir, ne kadar bozdu, bir gün bozdu, bir gün kaza eder. Buna sadece kaza diyoruz. Bir de e, Ramazan-ı Şerif'in orucunu bozmuştur. Bu bozmanın hem kazası hem de kefareti vardır, cezası vardır yani. Demek ki Ramazan'da oruç bozmak kazayı gerektirenler bir, Kazayı ve keffareti gerektirenler 2 diye iki bölüme ayrılabilirler. Önce Ramazan-ı Şerif'te oruç bozmanın cezası olarak hem kazayı hem de kefareti gerektiren durumları inceleyelim. Şimdi İki şey hem kaza hem kefareti gerektiriyor. Bunlardan biri gıda olacak şeylerden bilerek yemek. İkincisi de cinsel ilişkiyi yapmak. Bu iki şey yani gıdayı bilerek yemek ve cinsel ilişkiyi yapmak orucu bozuyor. O bozduğun orucu kaza etmeni gerektiriyor. Kazadan sonra da keffaret yani 60 gün ardarda oruç tutmayı gerektiriyor. Ama keffaret ağır bir ceza. Yani 60 gün ardarda oruç tutmak ağır bir ceza. Bu nedenle keffaret gerekmesi için bir altyapı olması veya bu keffaret cezasının bazı şartlara bağlı olması gerekir. Yani şöyle bir uygulama yapılması doğru değil. Oruç mu bozuldu? Haydi bir keffaret. Bozuldu keffaret. Bozuldu keffaret. Bu kadar kolay değil. Çünkü nihayetinde 60 gün aralıksız oruç tutmak bir ağır ceza bunu belki Müslüman dayanır, gençtir, katlanır ama bir defa bu cezaya müstehak olmak bir veballi yani ağır hatalı biri olmak demektir ki fıkıh bilgisi olarak Müslüman'a böyle paldır küldür cezanın içine